Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keyler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Öncelikle iyi tatiller, iyi bayramlar dilerim. E, Cüneyt Divriş'e de destekçimize teşekkürler. E, bugün Eşek Aralarından bahsedeceğim. Diğer adı Yargıçlar. E, Aristofanes'in bir e, komedyası. E, İsa'dan önce 422 yılında Leneyar Şenliklerinde oynanmış olabilir. E, bu kitap halinde de Türkçe'de var. E, Remzi Kitabevi'nden basılmış. Çeviren Sebatin Eyüboğlu. Aristofanes'in e, bu komedyası... Atina'nın adalet mekanizmasıyla adeta dalga geçiyor O zamanlar meslekten yargıçlar yok, avukat yok Öyle bildiğimiz bir meslek, nitelikli meslek grubu deniyor şimdi Öyle bir şey yoktu bütün davaları kurayla, kurayla seçilmiş yurttaşlar görüyorlardı. Tam 6000 bin yurttaş belli bir süre için yargıçlık görevi yapıyorlarmış. O dönemde nüfusun 20.000 bin olduğu düşünülürse yargıç nüfusu epey bir kabarık nüfusun yüzde otuzuna tekabül ediyor. Atina'da on tane mahkeme var ve bunların en önemlisi de Güneş Meydanı Helye'de. E, toplanıyor e, Ve bu güneş meydanında Helya'da toplandığı için bütün yargıçlara Heliastes deniyor e, Perikles zamanına gelince Yargıçlara bir ödenek e, Bağlanıyor bu ödenekten sonra da Olanlar oluyor tabi Yargıçlık parayla olunca Adalet sistemi çökmeye başlıyor Bütün e, işsiz güçsüz Ya da yoksul Atinalılar Ekmek paralarını çıkarmak için Bu işi yapmaya başlıyorlar e, Her sabah Yüzlerce yurttaşı mahkeme kapılarında yargıçlık yapmak için bekleşirken düşünün Bu bana biraz paralı seyircileri TV kanalında program program dolaşan kadınları hatırlattı açıkçası Onlar da paralı izlemeye gidiyor çoğu Yargıçlıktan para kazanmak zorunda olmayan yurttaşlar ise bu işten ellerine eteklerini çekmeye başlıyorlar Ilgilenmiyorlar. Zaten hani akıllı insanların işi değil diyorlar Dolayısıyla yargıçlık e, nereden baksanız e, böyle bir avamın ve demagogların eline geçmiş oluyor. E, General e, Cleon var o dönemde e, ve hak hukuk işlerini ele geçirmek istiyor. Dolayısıyla yargıçlara ödeneği de üç katına çıkartıyor. Hani günümüzdekiyle e, kendi yargıçlarına atamak veya hukuk sistemini işletmek e, bunları çağrıştırıyor. E, yargıçlık e, çok e, zengin işi olmasa da kazançlı bir iş haline dönüşüyor Davaların sayısı da arttıkça artıyor e, Çünkü herkes hani yargıçlık da yapabilmek için e, birbirini eften püften nedenlerle suçlamaya başlıyor Savcı diye bir şey olmayınca da herkes birbirini keyfek eder suçluyor e, Sanık ise e, yargıcın karşısına tek başına çıkıp kendini savunmaya çalışıyor Herkesin cezaya saptırılması gayet çarptırılması gayet kolay. 5. yüzyılın sonlarına doğru... Atina demokrasisi de e, yozlaşmanın artık dibini görüyor diyebiliriz. E, ve şehirde e, Sikofantes denilen kişiler türüyorlar. E, Sikofantesler incir e, kaçakçılarını ele veren e, kişiler anlamına geliyor. Gammazlar, jurnalciler e, her fırsatta birbirlerini e, suçlayanlar anlamında kullanılıyor bu sıfat. E, Aristofanes de komediyalarında bu tip adamlara çatıyor. Bir de bol bol, bol tabi General Kleon'u e, hicivleriyle ve şakalarıyla yerden yere vuruyor. E, onların e, onları yerin dibine batırmak için uğraşıyor. E, eşek arılarının oynandığı yıllarda Demagog Kleon e, aynı zamanda general ve yönetimde olan kişi. E, Savaştan yana olanlar e, ve yargıçları kendi e, menfaatleri için kullanıyorlar. E, rastgele yurttaşlar e, yakonizmos yani Spartalılarla işbirliği yapmakla suçlanıp ağır cezalara da çarptırılıyorlar. E, Aristofanes e, bu komedyayı yazarak eşek aralarını yargıçları e, Atina halkını e, uyarmaya ve aydınlatmaya çalışıyor. Oyunda iki temel karakter var: Baba ve oğul. Baba, Filokleon, Kleon'u seven, yağcı, duruşma düşkünü bir ihtiyar. Oğlu ise Videliki Kleon, Kleon'dan tiksinen birisi. Babasını Kleon ve duruşma düşkünlüğünden vazgeçirmeye uğraşıyor. Bu komedyada... E, Flekleon duruşmaya gidip yargıçlık yapıp parasını e, kapacağı bir gün e, oğlu tarafından eve kapatılıyor artık hani vazgeç baba diyor bu işlerden flokleon ise dışarı çıkmak için elinden geleni yapıyor kapıyı deniyor bacayı deniyor ama her taraf kapalı Hatta iki tane de nöbetçi koymuş e, oğlu başına e, mahkemeye gitmesin diye. Oğlu Videlik Leon babasını bacadan çıkmaya çalışırken böyle kız kıvrak yakalayıp veriyor. O sırada nöbetçiler gözden kaçırmışlar lak lak adalıp. Bu sefer kapıya yöneliyor baba Filokleon ama oradan da kaçma kaçamıyor. E, ...Videlik Leon... ...babasına bacada ne iş olduğunu soruyor... ...baba e, Flok Leon, ...ben bir dumanım tutuyorum işte diyor... E, ...oğlu hangi ağacın dumanısın... ...sen bakayım diyor... ...babası da incir ağacı diyor... ...oğlu da tabii... E, ...normal en borcu duman ondan çıkar zaten diyor... ...sen de en borcu dumanlardan birisi oldun... E, ...kapıdan bacadan çıkamayınca... ...bu sefer baba diyor ki... ...ya ben gidip işte pazarda eşeğimi... ...satacaktım diyor... Ee, i̇yi diyor ben senin yerine giderim İşte baba diyor ki yok sen benimki gibi yapamazsın Oğlan da diyor ki yok ben senden daha iyi yaparım ee, Bu sefer oğlan tam böyle kapıdan eşekle çıkacakken bir bakıyorlar Eşeğin karnına yaslanmış aşağıya doğru sarkıyor ee, Dolayısıyla hani o yolu da deniyor Ondan sonra hani eşeğin karnına sarılıp sarkan adamı güç bela eşekten indiriyorlar ee, oğlu bu sefer bakıyor ki hani bu böyle kaba kuvvetle falan olmayacak karşısına alıp konuşmayı deniyor. Ee, babasına yargıç e, olmakla e, herkesin maskarası olduğunu söylüyor. Utanç verici bir durum bu diyor. Tapındığın adamlar bile gülüyor sana. E, bir köle oldun ama farkında değilsin diyor. Gözlerin kör oldu diyor. Baba ise yargıç olmakla köle değil herkesin e, efendisi olduğunu ısrarla e, savunuyor. Oğlu. E, ve diyor ki yani yani diyor ben hem kazanç sağlıyorum hem de herkesin efendisiyim. Oysa düpedüz efendisi olduğu söylediği adamların uşağı olmuş bir durumda. Nedir peki bu işten kazancı? Baba da sürekli, o, oğul da babaya sürekli bunu soruyor. Yani kazancın ne senin bu işten diyor. O sırada Koro geliyor sahneye. E, Fleukleon'un arkadaşları, e, yargıçlar e, eşek arı sıklığında sahneye e, çıkıyorlar. Aristofanes yargıçları e, arı gibi soktukları için eşek arılarına benzetiyor ve o kılıkta sahneye çıkıyorlar. Yargıçlar kararlarını balmumundan tablete sivri bir kalemle yazdıkları için de arıların iğneleri kalem e, biçiminde e, yargıçlar mahkemeye e, duruşmaya gelmeyen arkadaşları Flöklion'u merak edip evine dayanıyorlar. Flöklion'un da oğlu tarafından evde alıkonulduğunu görünce çok kızıyorlar e, ve kavgaya tutuşmaya başlıyorlar. Hani sen bizim arkadaşımızı nasıl evde tutarsın e, bu yapılacak şey değil diye. E, sonra piyesi devam ediyor. Ben de ikinci yarıda devam edeceğim ama önce Mina ve Adriano Celentano'dan bir müzik arası verelim. Ketaggia faa Ketaggia di Tu si bella Si bella Si bella Mama de cesta Prima de sposar Ca tu cucinava beyn E invece nu ca Hai fatto quando ci siano sposati Te Mo quando parlo te mette pure a fischia Qual a fischi fischia? Chi ha fischiato? Ho sentito un fischio.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 E a chi vuoi farlo, Pagliatone? Io prima di sposarmi era così condenta di sposarmi con te perché diceva, pensava chissà quanda bella notte d'amore che passava con lui e invece no c***o è fatta è inutile che affischi che affischi arrivo e fa l'amore e io ma so' scuchata fa fa faccio un paliatone, ti faccio un paliatone, a così primo poi tutto va. Imparo a cucinare. No, io non imparo. Non imparo per niente. Se tu non impari a fare l'amore, io non mi imparo a cucinare. Mangi si macito de mazza. Neanche se mi fai imbiccare, io non imparo. Che tragedia Che are Noi io ti voglio tukar. Ma io non osaccio che ce E io ti faccio un bagliatone <Sessiz montón> Tekrar Açık Radyo dinleyicileri Mina ve Adriano Celentano'dan bir müzik dinledik. Bu müzik bana e, Aristofanes'in Lissistrata e, komedyasını erkeklerle kadınların ilişkilerini hatırlattığı için çaldım. Bugünkü konumuzda çok direkt alakası yok. Biraz keyiflenelim dedim. E, Aristofanes'in Eşek Arıları komedyasından bahsediyordum. Aristofanes bu komedyayla... Atina halkını uyarmaya ve aydınlatmaya çalışıyor hukuk ile ilgili. Nüfusun %30'u yargıç, işsiz güçsüzler ve cahillerden oluşuyor. Yargıçlar güce ve paraya alıştıkları için general ve demagog Leon'un kölesi haline gelmişler o dönemde. Yargıç e, Flokleon oğlu Videli Leon tarafından artık e, mahkemeye gitmemesi için e, eve kapatılıyor, hapsediliyor. Dolayısıyla e, aralarında böyle bir tartışma geçiyor. Oğlu babasına nasıl köleleştiğini, babada oğluna efendi olduğunu ve bu işten kazançlı olduğunu anlatıp duruyor ama bir yere de varamıyorlar böyle konuşarak. Babası onunla bu işten kazancını anlatmayı ve yargıçların da aralarında hakem olmasını öneriyor. Dolayısıyla... Böyle bir dava hazırlıyorlar. Bahsi kaybederse baba gayet iddialı diyor ki kılıçla kendimi öldüreceğim. Yargıçlar bunlar hakem olacak ya Tezahürata başlıyorlar ve babanın yeni parlak sözler bulup kendisini savunmasını istiyorlar. Onlar için babanın bu savunmayı kaybetmesi demek yaşların bir işe yaramaması, yargı torbası oy tulumuna dönüşmeleri demek. Baba. Hemen tabii savunmaya başlıyor, yargıçlığın kazançlarını bir bir sayıyor Bir kere diyor hangi yaratık bir yargıçtan daha mutludur, hangi yaratık ondan daha keyifli yaşar, ondan başka kimden korkulur Bir sürü insan mahkeme kapılarında bekleşip duruyor diyor bizi, yargıçlara yalvar yalvar bir hal oluyorlar ve merhamet diliyorlar ee, en çok yargıçlara dalkavukluk edilir. Yargıçların öfkelerini yatıştırmak için e, dalkavukluk yapıp güldürmeye çalışırlar. Kimi ezop masallarını okuyor, kimisi fakirliğini anlatıyor, ee, böyle bir acındırmaya çalışıyor. Kimi yanlarında getirdiği kız çocuklarını acındırmak ve yargıcın merhamet etmesi için ağlatmaya başlıyor kız çocuklarını. Ee, para ise bu gücün yanında hiçbir şey demek değil. Gençler yurttaşlık muayenesine geldiklerinde yargıçlar onları istedikleri gibi sıkıştırıp oralarına buralarına bakıyorlar. Kimseye hesap vermezler diyor. Bir sanatçı oyuncu ellerine düşerse en iyi performansını göstermek zorundadır. Dolayısıyla birebir onlara performans sergilerler. Cleon bile bazen söz geçiremez onlara. Yargıçlık ücretiyle eve dönünce çoluk çocuk bir başka karşılarlar onları Önce kız çocuk ayaklarını yıkar kokularla o var Bu ayak yıkama meselesi de hani bütün çağlarda var Tatlı diller döker, para koparmaya çalışırlar kız çocukları Karısı çörek getirir, cilveler yapar Hatta ikinci çöreyi de verir İkinci çöreyi nasıl istesen verir mi acaba diye düşünmez Gücü Zeus'un gücünden eksik değildir İşte paralı pullu, kerli ferli adamlar hep korkarlar ondan Dolayısıyla baba bütün bunları sıralıyor Yargıçlar da tabi mest olmuş durumdalar dinlediklerinden gayet memnunlar koltukları kabarıyor sıra tabii oğlun savunmasına geliyor ee, işi hiç de kolay değil bunca yargıç karşısında üstelik hepsi de babasının arkadaşı oğlu direkt konuya paradan puldan giriyor. Atina'daki 6000 yargıca 150 torba altın düşüyor. Bu da Atina bütçesinin sadece onda biri bile değil, daha az. Peki nereye gidiyor bu para? Para lafını duyunca hem Flokleon hem de yargıçlar can kulağıyla dinlemeye başlıyorlar. Aldıkları paranın kuş kadar olduğunu duyunca da hayretler içinde kalıyorlar. E, bu paralar ben halk için çalışıyorum, halk uğruna savaşıyorum diyenlere gidiyor. Yargıçlar da ancak krallığın artıklarıyla geçiniyorlar. Atina halkı yemeden de yaşıyor nasıl olsa. Oysa baştakiler e, tuzlu balık, şarap, halılar, kuş tüyü yastıklar, çanak çömlek, kaseler, e, giysiler, çelenkler içinde göbeklerini büyütüyorlar. Yargıçlara verilense bir diş sarımsak bile değil. Babası bu hesabı duyunca ve kendi aldığının devede kulak olduğunu duyunca bir kez daha şaşırıp kalıyor. İşin kazanç kısmının hiç de tatmin edici ve adil olmadığını anlıyor artık. Ee, peki bunu anladım diyor bir de e, yargıçlık yaparak neden köle olduğunu e, düşündüğünü anlatmasını istiyor e, Kölelik değil de nedir babasının yaptığı e, Babasının bir zamanlar denizde tayfa e, karada piyade olduğunu hatırlatıyor Yani kale duvarlarını aşmakta kullanılıyor Ama onca savaştan sonra e, yine de buyruk altında evine döner dönmezse enayi bir züppeye dönüşüyor Niye zengin değilsin halk niye yoksul diye soruyor babasına madem bu kadar şehir var emrinde niye parayı yağ süzer gibi damla damla veriyorlar ve para yağ gibi eriyor ölmeyecek yoksul bırakacak kadar size para veriyorlar ki hani onlara bağlı kalın kölelik edin diye ıslığı çaldı mı hemen koşup mahkemeye gidiyorsunuz diyor. E, maksat halkın e, rahat etmesi olsaydı bunca vergiyle etirilirdi. Her şehir 20 kişiye baksa refaha kavuşurdu. E, yöneticiler ancak korkuya kapıldıklarında yurttaşlara buğday, toprak vesaire sözü veriyorlar. Söz verdiklerini de tutuyorlar mı, veriyorlar mı halka? Hayır. Ee, bu sözleri duyunca babanın da yargıçların da sinirleri tepelerine çıkıyor. Oğlanı çok haklı buluyorlar. Yargıçlar babaya oğlanın dinlemesini, akla karşı koymamasını, anlayışlı olmasını öneriyorlar. Ee, hatta Hata ettiklerini akıllarının başlarına geldiğini kabul ediyorlar. Ee, üzülse de şaşırsa da babanın tüm bu o, argümanlar aklına yatıyor tabii söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Geriye bir tek şey kalıyor o da hala yargıçlık yapmak istiyor. Yargıçlık yapmaktan bir anda vazgeçmeyi göle, göze alamıyor tabii ki de. Oğlu babasına tamam ben seni besleyeceğim seni kuş sütleriyle besleyeceğim artık diyor. Yargıçlığı bu kadar seviyorsan da evdekilere yargıçlık yap diyor. Baba da şaşırıyor öyle olabilir mi diye. Tabi diyor e, onu evde oyalamak için bir duruşma hazırlıyor hatta. E, peynir çalan köpek labesi yargılamasını istiyor. E, hazırlıklar yapılıyor ve duruşma başlıyor. Yargıç Flokleon köpek için insafsız davranıyor ve köpeğin idam edilmesini istiyor. Ama avukat rolündeki Videlik Leon köpeğin affedilmesini sağlıyor. O ana kadar ağır cezalar vermeye alışan Flokleon kendi haline de şaşıp fenalık geçiriyor artık. İkinci bölümde de Videlik Leon babasını yargıçlıktan vazgeçirmek için eğlendirmeye çalışıyor. Yiyip içmesi, kadınlarla düşüp kalkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama tabii baba görgüsüz, bir sürü gaf yapıyor, kaba saba bir adam. Gelen kızları kaçırıyor, sarhoş oluyor. Bu sarhoşluk sahnesiyle de perde kapanıyor. Ee, Aristofane son oyunlarında Kleon'u e, yerip duruyor. Bu hicivler e, yer yer sert eleştiriler. Kleon'un e, politik kariyerini hiç mi hiç etkilemiyor oysa, bilmem bize tanıdık e, geliyor mu Türkiye'de? Kleon'un yerden yere vuran, şakalarla dolu olan bir oyunu var. Şövalyeler adı. Ve bu oyun oynandıktan birkaç hafta sonra Kleon yine seçimle başa geliyor. 10 tane yüksek rütbeli generelden biri olarak seçiliyor. Komedyanın babası olarak bilinen e, Aristofanes'in e, Eşek Araları Yargıçlar e, Komedyası'na bir göz attık bu programda. E, hukuk sisteminin çöktüğü, e, herkesin kendi hakkını aradığı şu dönemde tekrar o dönemlere bakmak e, bana önemli göründü. E, hukukun e, güçlünün elinde oyuncak olduğu, o, hukuk... O, İnsanlarının hani güce bağımlı olduğu şu günlerde bu komediyeyi okuyunca hep aynı şeyler yaşanıyormuş hissine kapılıyor insan. Bir avuç merhametli ve adil insan yüzyıllardır dünyayı ve evreni sırtlanmış gidiyorlar gibi gözüküyor. Çok azınlıktalar. Aristofanes'te yazdığı komedyalarla halkı barış ve adalet hakkında uyandırmaya, bilinçlendirmeye çalışıyor her zaman. Ki İsa'dan önce 446 yılında doğmuş Aristofanes ve tekrar tekrar yazdığı komedyalarla barış ve adaleti getirmeyi deniyor. Dolayısıyla bu güzel insanı sevgiyle analım istedim. Destekçimiz Cüneyt Devriş'e teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Kumandada da Selahattin vardı. Ona da bir teşekkürle kapatalım. Hoşça kalın